Boğaziçi Üniversitesi Mithat Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağdı" Programı'ndan 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba ben Zeynep Ünal. Bugün programımızın konuğu yönetmen Turgut Yasalar. Biz aslında her zaman iki konukla yapıyoruz programımızı ama bugün sizinle hem konuşacağımız çok şey var diye... Ee, hem filmimizi seçtiğimiz filmi konuşalım hem de yeni çıkan kitabınızı şu anda raflarda olan kitabınız hakkında konuşalım e, diye arzu ettik. Ee, birlikte Teksaslı yönetmen Robert Rodriguez'in 92 yapımı ilk uzun metrajlı filmi e, El Mariachi'yi konuşacağız. Evet. ...küçük bir girizgah yapayım... ...küçük bir e, Meksika kasabasında... ...iş bulumu ümidiyle gira, giden... ...el Mariachi lakaplı kaplı adam... ...hayatını gitar e, çalarken... ...kazandığı bahşişlerle... ...sürdürmektedir... E, ...ve bu arada... E, ka, ...kasabada kalacak... ...ve çalışacak bir yer... E, ...bakınırken bir kadınla tanışır... E, ...onun işlettiği barda... ...çalışmaya başlar ve... ...kadına yavaş yavaş aşık olur... Ancak hayatını yoluna koymaya başlayan Elmariaç için işler o kadar da kolay olmaz. Dış görünüm olarak kasaba'da işlenen bir cinayetin failline benzeyen genç adam, intikam için katillerini peşine düşen bir çete tarafından takip edilmeye başlar. Şimdi bu film sizin için çok önemli, hatta size film çektirmiş ve kitap yazdırmış bir film. Evet. İlk önce sizin bu filmle olan ilişkinizden bahsedelim mi biraz? elbette ee, 1993 yılında Berlin e film Festival'ine gitmiştim ben o sıralarda e, sinema gazetesi ve Antrakt adlı evet. bir aylık sinema dergisi çıkarıyorduk ben yayın yönetmeniydim ve galiba da Berlin'e ilk gidişimdi tam hatırlamıyorum yani 92'de daha önce gittim mi karıştırıyor olabilirim ee, gittiğimde baktığım, e, bir bütün her tarafta El Mariachi'den bahsediliyor işte 23 yaşında bir e, birisi 7000 dolara film yapmış filan diye Sonra işte onun ilk gösterim günü geldi çattı ve büyük salona koydular filmi Ben de büyük bir merakla gittim yani 7 bin dolara yapılmış bir, bir film nasıl olur ee, Biraz da aynı sizin özetlediğiniz gibi böyle broşürlerde filmi hakkında da kısa da bilgi var Arkalara oturdum yanında da bir Türk arkadaşım var Almanya'da yaşayan Film başladı İspanyolca Almanca altyazı var ben Almanca falan yani İspanyolca hiç bilmiyorum. Almanca'yı da biraz öğrenmeye niyetlenmişim bir ara ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben dedim ki ya ben biraz bakarım çıkarım. Fakat filmin sonuna kadar seyrettim. Hı hı. Zaten e, neredeyse hiç diyalog yok. Yani, Var da ama anlıyorsunuz filmin gelişinden ne dediğini. E, filmden çıktıktan sonra böyle bir Allah bir kafam... Allak bullak oldum yani 7 bin dolara böylesi bir film yapılabiliyor diye. Hı hı. Gerçi ben bu konu, bunu konuşacağız diye filmi bu, bu bugün sabah erkenden kalkıp Tekrar bir kez değil. daha serettim. <gülüyor> ee, yani çok basit bir film tabii evet. ki hiçbir derinliği bir bir anlamı olmayan manası olmayan ama çok güzel çekilmiş. Çok güzel çekilmiş evet. Çok güzel iyi planlanmış. Ve e, Robert Rodriguez bunu işte görüntü yönetmeni kendisi, senaristi kendisi, yönetmeni kendisi, kurgucusu kendisi, yapımcısı kendisi... ...her şeyi de e, başlı başına bir... ...zaten de e, işte Sundance'da seyirci ödülü almış, evet. ordayı fethetmiş ve Hollywood'u keşfedince de zaten önü birden Açıyoruz. açılmış... evet. Ben de işte kitabın girişinde zaten çok kısaca bundan bahsediyorum. Kitap bununla açılıyor zaten. Evet bu arada e, yani evet hani derinliği senaryosal anlamda çok derinliği olan bir film değil ama yani çok ciddi aksiyon sahneleri çekmemiş mi? Yani Şu... bu beş paraya evet. olacak iş değil diyor evet. insan izlerken. Yani, evet. yani e, demek ki e, o, o bir şeyde de anlatılıyor günlüğünde de anlatılıyor Hı -hı. zaten. Bu film için senaryo yazmak üzere bir laboratova kobo olarak yatıyor ve karşında <gülüyor> 3000 bin dolar oluyor. Bir de böyle tarafı var. Hikayesi çok iyi. Yani ee, filmin yapım öyküsü çok enteresan, çok ilginç. Ee, o öyküyü de ben bir, bir ya da iki sene sonra Londra'da, iki sene sonra Londra'da e, kitabın günlüğünü buldum yani. Rodriguez'in günlüğünü hı. buldum, satın aldım ve orada kaldım 10 gün boyunca da okudum. Esas o kitap beni çok. Sarstı, evet. o günlük sarstı. Yani film tamam, geldik geçtik seyrettik, aferin dedik ama. Yani o bütün yapım sürecini anlattığı o günlüğü. O orada ben gerçekten o kitabın kapağını kapattığım an. Ya ben gidip film çekmem, çekmem lazım. Yani artık bu olmaz yani böyle falan deyip. Nitekim o gazla Leopar'ın evet. kuyruğunun şeyi başladı serüveni öyle başladı evet. Gerçi 3-5 sene sonra film gerçek ben yani gerçekleştirebildim ama orada artık yeterme <gülüyor> noktasına getirtti bana o günlükler Evet ee, Bu arada evet. Rodrisi e, belki e, el Mariaç ile dinleyiciler tanımayabilir ama yani çok bilinen iki filmi daha vardı desperado ve ki Desperado biraz işte remake evet. El Mariachi'nin evet. ve Sin City filmlerinin evet. yönetmeni aynı zamanda. Aslında işte böyle Hollywood'un kapıları açılmaya başlıyor yavaş yavaş bu El Mariachi'den sonra. Evet. Ee, ve... Ben tabii o günlükleri okumadım ama sizin kitabınızda bu yani o günlüklerin özet kısmında aslında böyle çok genius şeyler yaptığını film çekerken biraz da bizim Yeşilçenvari şeyler yaptığını evet, evet. okudum. Sonra yani sizin e, ilk film çekme maceranızda da aslında sizin de böyle e, işte ne kadar kıt kanaat... <gülüyor> O hikayeyi de biraz dinlesek çok güzel olur tabii. Yani aslında burada 14 tane filmin öyküsü var kitapta. Evet. Hemen hemen herkesin de hikayesi aynı. Yani ben Rodriguez kendi kasabasında işte ortağının ve işte başrol oyuncusunun annesinin yaptığı yemeklerle tanıdıklarıyla falan bir <gülüyor> iş yapmış. Bütçesiz film yapma. Ee, üzerine anlatılanlarda da hep aynı hikaye vardır Yani bir tek mekan olsun 3-5 kişi olsun Çok kısa sürede çekilebilsin diye Ben de Leopar'ın kuyruğunu böyle tasarladım zaten hı hı. Yani 5-6 kişi arasında geçsin bir yerde geçsin falan diye Kendi kendime böyle bir sipariş verdim Sonra esinlendiğim bir takım hikayeler vardı Onları bir araya getirdim ee, Ve biz Susurluk'ta bir trafo Eski terk edilmiş <gülüyor> bir trafoya gittik Orada işte kamerayı kaptık Gittik ben tabi kamerayı ben kullanmadım. Sesli maalesef çekemedik. Hı hı. Ama e, sonradan bir arkadaş e, grubumuz gitti. E, orada aktüel sesler kaydetti. Doğa sesleri falan ama. Da o da işe yaramadı. O da işe yaramadı. <gülüyor> orada hikayeyi anlatıyorum. Evet. E, tabi e, şimdi bir, bir endüstri olmadığı için bizim ülkemizde bir şey yok. Böyle bir hem tecrübe devir teslimi ancak ustaların yanında. Asistanlık yaparak öğreniyorsunuz. Ben öyle bir süreçten de geçmediğim için hı hı. ve benim e, bu filmimi gerçekleştirmemde e, birinci derecede rol oynayan yenisin amacılık da ilk defa e, kendi böyle bir tecrübe yaşadıkları için. Onların bir kısmı tabi yani mesela Serdar Akar'ın asistanlığı var filan ama e, sonunda onlar sınırlı tecrübelerdi yani. Evet tabi. Bu arada tabii Gemi'denin ve bir Biz'in de projesinin içindesiniz. Çünkü o zaman ee, bir de tabii ben çok net de hatırlıyorum o dönemi. Ee, çok az film çekiliyordu Türkiye'de. Film çekilen sayısı çok çok azdı. Azdı. Evet. Ve yeni sinemacılar çok bambaşka bir bakış açısı da getirmişti. Ve evet. siz kitapta da söylüyorsunuz aslında sizin manifestonuz nedir <gülüyor> diye soranları değil mi o dönem? Yok, bizim manifesto <gülüyor> muhtememiz sadece film yapmak, film yapmak istiyorduk. Yapmak. Yani Serdar Akar'la Önder Çakar bir başka büyük proje Erdal Eren <gülüyor> üzerine çalışıyorlardı. Burada kitapta da bahsettiğim gibi işte oraya gidiyorlar olmuyor, buraya gidiyorlar olmuyor. İşte Örimaj'a er başvursak oradan yurt dışından para alır mıız diyorlar. O zaman Faruk Bey, Türkiye temsilcisi onunla konuşuyor. O da diyor ki ya arkadaşlar bu işin altından siz kalkamazsınız. Gidin küçük bütçeli bir iş yapın. Rüştünüzü ispat edin falan. Tam o sırada ben de Leopar'ın kuyruğunu yazmıştım. Biraz önce de sözünü ettiğim gibi böyle küçük bir bütçeyle işte bir mekanlık falan. Ya siz de böyle bir şey yapsanız da dedim. O arada da biz Antrakt'ı, Silama Gazetesi'nin falan devam ettirememiştik. Ofisi de e, bir, bir yanımıza çalışan bir arkadaşa tes, e, bırakmıştık, hı hı. devretmiştik. Onun küçücük bir odasında çalışıyorlar. Serdar Önder. O, biraz da e, böyle de deyince onun, işte gemide projesinin ilk fikri öyle çıktı. Yani benim bir miktar e, fikir düzeyinde de olsa bir tuzum var. Evet, evet. Ama e, tabii çok aynı anda yani onlar fil iki filmi bitirdikten sonra benim filme Hı -hı. geldiler yardımcı oldular. Hatta Serdar küçük bir rol oynadı. Evet. Önder Çakar makineleri e, bekledi. Makinaları çadırda <gülüyor> bekledi. Evet çadırda o trafoya bir çadır kuruldu. Bütün o şey çünkü bayağı uzak bir mesafeydi şehir merkezinde. Her gün o malzemeyi getirip götürmek çok zordu. Patik adam falan yürüyerek gidiyorduk. Şeker fabrikalarının misafirhanesinde kalıyorduk. Belediye başkanı vardı bir çılgın bir Tahsin Bozoğlu rahmetli oldu. ...onun evinde kalıyordu... ...kız arkadaşlarımız falan... ...orada bir çadır kuruldu... ...ve malzemeler orada durdu... ...Serdar ve şey Önder... ...ve bir, bir, bir takım arkadaşlar... ...çadırda yattı, yazdı zaten... ...ormanlık bir alan... <gülüyor> ...keyifli günlerdi... Evet, buradan da aslında bizim Yeşilçam'a... ...bir kulak verelim isterseniz... Ee, ...İrfan Atasoy'un bu içindeki... ...sinema aşkı nereden gelmiş... ...onu bir dinleyelim... ...Adana'da Asri Sinema diye bir sinema vardı... Bilir bilmiyorum. Şimdi makine dairesi var ortada. Bir ağaç var burada, bir ağaç var burada. Bizim tab paramız olmazdı hiçbir zaman sinemaya gitmeye. İşte birinci günü ağaca çıkardık. Perdenin yarısını seyrederdik. Ortada makine dairesi var ya, hepsini görmeye imkan yok. İkinci günü de gider, bu taraftaki ağaca çıkar. Perdenin diğer kısmını seyrederdik. Böyle de böylece filmin tamamını seyrederdik. Şimdi böyle çok enteresan bir şey daha var. Şimdi biz 7-8 arkadaştık. Mahallede. Sinemaya gidilecek değil mi? Orada Şişko Kemal diye bir arkadaşımız vardı. Herhalde ölmüştür Allah rahmet eylesin. Deyin peşin peşin. Aramızdan bir kuruş, iki kuruş vererek parası olan 5 kuruş, 25 kuruşu tamamlardık. Bu arkadaşı sinemaya sokar, biz kapıda beklerdik. Bu filmi seyrederdi. Çok palavracı bir çocuktu zaten. Aramızda alır mahalleye gelirdik. Duvarın dibinde bir hendek vardı. <gülüyor> yar mı bu tarafına ı sendeyim bu tarafına otururduk. Kemal'i de ortaya otururduk. Kemal anlatırdı bize. Biz filmi görmüş gibi olurduk. Para vermemiş olan arkadaşımız olursa onu içimize almazdık. O duvarın dibinden kulağını uzatır ne duyabilirse anlıyor musunuz? Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu. Yönetmen Turgut yasalarla sohbetimiz devam ediyor. Az önce dinlediğimiz kayıtlar Mithat film merkezi görsel hafıza projesi kayıtlarından da. Ee, kitaba da geri dönecek olursak yani kitabı daha doğrusu yönetmenlerin ilk filmini anlattıkları bir kitabı, yazma fikri nasıl aklınıza geldi? Ya da neden yazdınız böyle bir kitabı? Aslında ben çok uzun süredir herkesin kendi hatırasını mutlaka yazması Hı -hı. gerektiğine inanıyorum. O anlamda sizin yaptığınız işi çok değerli buluyorum bu. Çok teşekkürler. O, o kayıtlar çok ses kayıtları. Keşke onlar, herkes... Hikayesini anlatsa, evet, evet. senaryoları basılsa, o filmlerin yapım öyküleri anlatılsa falan. Evet. Ee, bir de tabii Gemide'den başlayarak, bir Aziz'den başlayarak ne kadar büyük zorluklarla çekildiklerini bu filmleri biliyorum. Hı -hı. Aslında benim burada kitapta anlattığım hikayelerin bir kısmı yer yer o filmler vizyona çıktığı sırada yap yapımcıları, yönet yönetmenleri tarafından bir şekilde gazetelerin röportajlarında Yer yer hı hı. E, anlatıldı ama bu, bu çapta bir e, şey yoktu ve bunun önemli olduğunu düşündüm. Bir de e, şöyle bir bahane var etrafta genç arkadaşlarımla görüyorum. Film çekmek çok zor nasıl çekeceğiz paramız hı hı. yok filan gibi türlü çeşitli bahane üretiliyor. Halbuki yani gerçekten içinize bir film yapma ateşi evet. düştüyse. ...onu mutlaka çekmek istiyorsanız bir yolunu buluyorsunuz. Zaten de bu öykülerde, bu kitaptaki öykülerde de bu, bu, bu anlatılıyor. İstedim ki bu, bu öyküler bir araya gelsin, kitaplaşsın. <gülüyor> Ve işte özellikle sinema öğrencisi arkadaşlarım veya şu an dizi setlerinde Çalışan. dirsek çürüküp... ...ama bir film çekme hayaliyle yanı tutuşanlara... Ee, aynı bu Robert Rodriguez'in günlüklerinin bende yaptığı etki yaratsın çok istiyorum Evet doğru ee, Onların çok okumasını ve onlardan bir geri dönüş almayı özellikle istiyorum hı hı. Yani, O sinema içinde olan veya e, okulda okuyanlar gelir bana derlerse ki Ya senin kitabını okuduk ve acayip doğduk biz de yola <gülüyor> çıkıyoruz Hatta şimdi şey bile çok kolay, burada da anlatıyorum. Benim, benim zamanda benim gençliğimde 8 mm film, bir kamera bulmak, filmini bulmak, onunla bir şey çekmek, onu kurgulamak falan neredeyse imkansız yakında. Çok zor. Evet. Ben öyle bir deney yaşadım, evet, biliyorum. Evet, kısa filminizi kısa film, de anlatıyorsunuz. Kayıp hikaye, kayıp bir film <gülüyor> maalesef. Herkesin de, anlattığım, ökülerini anlattığım arkadaşların da o noktaya gelirken, ki maceralarını da anlatmaya çalıştım. Hı hı. Yani o film çekmeye gelene kadar ki serüvenleri de kıymetliydi. Kısa Tabii. filmciden geliyor çoğu. Kısa film yaparak geliyor. Bir kısmı mektepli. Ee, şimdi ama şey hepimizin cebinde bir tane cep telefonu var. Hepsini gör, video kaydediyor. Hepimizin Doğru. bir bilgisayarı var. orada Onu oraya yükleyip orada kurgulayıp sonra da bir YouTube'a yükleyip izleyiciye ulaşmak mümkün. Evet. Yani bu kadar da basit aslında bir taraftan da. Aslında sizin bu kitapta anlattığınız o kısa film macerası da yani şimdi gençlere anlatılsa herhalde bayağı anlamayabilirler. Yani gidiyorsunuz filmi çekiyorsunuz sonra yurt dışına yolluyorsunuz. Evet. Ee, ne çıkacak diye merakla bekliyorsunuz. Evet evet. Yani, yani onu anlatayım mı? Tabii tabii çok sevinirim. Şimdi 17 yaşındaydım ben bütün harçlarımı haftalarca biriktirdim ve iki, tane, iki makara 5 dakikalık 8 metre mm film aldım. Şimdi o filmi sattıkları zaman size onda gidip sirkeciden temin ediyordunuz. Yani o fotoğraf malzemelerinin ve film malzemelerinin <gülüyor> satıldığı yerde. Bir tane ayrıca bir zarf çıkardı. Filmi çektikten sonra o zarfın içine koyar. O zaman iki Almanya vardı Federal Almanya'ya Koda ya gönderirdiniz. <gülüyor> Onlar banyo ederler ve geri gönderirlerdi. Tabii posta ile gidiyor geliyor. Bu iki ay falan sürerdi. Yani <gülüyor> o iki ayın sonunda o film geldiği zaman işte o 8 bin metre filmi şeye takıp seyrettiğinizde e, ben seyrederken büyük böyle yapıştım şeye duvara. Beyaz bir duvar bulup orada gösterdiydik. Sonra da işte ilk hayal kırıklığım orada yaşadım ben. Güya slow motion bir şey çekmiştim. Bir bir bir, bir plan şöyle <gülüyor> değil yani. İlk ayağı kırıktım diye de onu öyle evet. orada. Bu arada şey de çok üzüldüm ben açıkçası. Yani Leopar'ın kuyruğunu aslında galiba izlemenin de imkanı yok şu anda. Maalesef yok. Evet. Ki Mithat Alan Film Merkezi'nin de çok iyi bir arşivi vardır. Kitabı okuduktan sonra hemen baktım bizim arşevi kesin vardır diye. Maalesef yok. yok. Yani. Hı. Onu anlatmayayım anlatınca ağlarım. Evet çok. Gerçekten bizde Ben de çok üzüldüm Ben de yıllar önce festivalde Ankara Film Festivali'nde Seyretmiştim filmi Ama yani umarım yani Bir yerlerde var Evet, o Ama ben bile ortaya ulaşamıyorum yani evet. Nasıl çıkacak olacağını bilmiyorum evet. Çünkü çok kıymetli Gençler için de önemli olacağını düşündüğüm bir film ee, bu arada şey geldi, bunları konuşurken aklıma. Onur Ünlü'nün bir lafı var ya, çok hoşuma gidiyor. İlk filminizi kesinlikle seçmeyin, mümkünse çekmeyin. Mümkünse ikinci filmden başlayın. Çünkü çok sancılı bir süreç, çok zor bir süreç. Doğru. Ve siz de bütün bu sancıları derleyip toplamışsınız. Evet. Ee, çok kıymetli olmuş. Bu arada raflarda şu anda değil mi kitap? yani? Raflarda satışta. evet, satılıyor. Ee, ama yani... Bazı yerlerde bulunamıyor hı hı. Dağıtımda herhalde bir, bir iki küçük eksik Yazdan kaynaklı belki de bir şey Ama internette var evet. Hem biraz daha ucuz internette evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Bu arada kara karga yayınlarından Kara çıktı. kargadan çıktı evet. Kitabın adını hiç telaffuz etmedik Kitabın adı çok güzel Ben bir dahiyim ama henüz ilk filmi çekmedim Çekmedim harika bir isim bulmuşsunuz Kendi e, Şey duygunuz. demiştim <gülüyor> bu, Rodriguez'in günlüğünü o Rebel Without a Crew adlı kitabı bitirdiğimde ya ben yani bu adam çekmiş Ben 40 yaşıma gelmişim hala filmim yok Halbuki ben bir dahiyim <gülüyor> diye, diye böyle bir şaka yapıyordum ee, bütün film yapmak isteyenler kendilerini hakikaten e, evet. e, ö, önemser yani ben dahim demese bile yapacağı filmin bütün zamanların en iyi filmi olacağı hayaliyle yanı tutuşur öyle öyle değerli yani. evet. öyle bir şey düşünmezseniz zaten ...yola çıkamazsınız, yapmazsınız yani. Doğru. O özgüven, Bunun, bu özgüven olması, olması gerekiyor. Lazım. Bu arada... ...yani sizin Leopar'ın kuyruğu var... ...kitapta... ...Gemi'de var... bir Azize'nin öyküsü var... ...Mustafa Altaoklar'ın Denize Hançer Düştüsü var... ...Handan İpekçi'nin Baba Masker'de var... ...Reis Çeliğin Işıklar Sönmesin... ...Derviş Saim'in Tabut Döre ve Şata Ümit'in Alanı 9... Karpuz kabuğundan gemiler yapmak Ahmet Uluçay'ın, Uğur Yücel'in yazı turası var. Yüksel Aksu'nun dondurmam gaymağı var. Hüseyin Karabey'in gitmek, ee, Orhan Özkök ve Özgür Dağ'ın iki dil bir bavulu. Atalay Taş Dike'nin Momo Kız Kardeşimi ve Haluk Yunal'ın Saklı Hayatlar. Aslında bayağı da e, çok önemli filmleri evet. derleyip toplamışsınız evet. ama keşke hani bilmiyorum o ö, ön sözde belirttiğiniz isimler kimlerdi. Keşke herkes cevap verseydi de herkesin ilk film hikayesi. Ya bir, bir iki arkadaşım ya ben boşver beni dedi. Bazılarının vakti olmadı. Hı hı. E, ben de çok üstüne gitmek istemedim yani. Zaten de bu kitabı da yazmak üzere İstanbul'da terk etmiş küçük bir kasabaya yerleşmiştim. Kitap orada Hı -hı. yazıldı. Mustafa Altoklar'la ve Orhan'la Whatsapp üzerinden konuştum. <gülüyor> biri Kıbrıs'ta biri Almanya'da o sırada. Evet. Şeyle de yazı tura içinde o sırada Uğur Yücel Ayvalık'ta dizi çekiyordu. Ben de yanına gider hem seti ziyaret eder hem de görüşmeyi orada yaparım diyordum ama... Dizi bitti sonra biz, <gülüyor> sonra biz yazışarak e, konuştuk diyeyim hı hı. Ben ona anahtar kelimeler gönderdim o bana cevaplar verdi Tekrar gönderdim tekrar geldi falan O, o bütün şeyden farklı olarak onun dili farklıdır zaten kitapta yani. Bir miktar Evet Yani e, herkese yüz yüze söyleştim ya da Whatsapp üzerinden söyleştim iki kişiyle Ama o e, onun dili biraz farklıdır <gülüyor> Ama sevdim onu da ben o yöntemi de evet, sevdim Evet evet Farklı ama güzel Güzel Peki e, yeni bir şeyler var mı yani yeni bir kitap ya da yeni bir proje yapmayı istediğiniz Valla şimdi zaten tam da bugünlerde onu konuşuyoruz ama bu e, bu kitap için kara ile konuşurken Ne yazacaksın bundan sonra dediler Ben de ne üzerine yazayım sinema üzerine mi mesela de, de, bir, bir tane belki senaryo üzerine bir şey yazabilirim Hı hı ama e, doğrusu ben artık İstanbul'u terk ettim hı hı. ve film dosyası yani bilgisayarındaki yapmayı planladığım filmlerin dosyasını kitap dosyasına attım <gülüyor> ve yazmayı düşündüm senaryoları e, belki kitap haline getireceğim hı hı. yani senaryo değil de belki kurgusal metinler yazabilirim e, senaryo, sinema üzerine belki bir şey bir iki bir şey daha yazabilirim senaryo üzerine yazmak çok istiyorum ama. Hı hı. Çünkü önemsiyorum senaryo evet. meselesini ve burada bir açık olduğunu da düşünüyorum. Çok kaynak yok sahiden Maalesef yani evet. hala okullarda bile tek bir kitap var okutulan evet, evet. bildiğim. Yani ben bu El Mariachi'nin günlüklerini e, keşfettiğim Londra'da bir büyük Oxford Street'te büyük böyle kitap evleri var. Hı hı. Bütün bina. Ben tabii onlara hemen girip sinema bölümüne girdim. Bir, bir baktım mesela bir oda dolusu e, şey sadece senaryo üzerine. Yani çok Delirdim önemli. orada ben yani. Hepsini satın almak istedim falan ama. Çok da kolay oldu yani zor, zor bir şeydi. Hem parasız alayım <gülüyor> onları taşımak için. E, Turgut Beva gerçekten yani yönetmen olarak tanıyor ve seviyorduk e, filmlerinizi. Şimdi yazar yönünüzü bu samimi çok içten bir dille yazılmış bir kitabı da e, bizlere kazandırdığınız için e, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kırmayıp programımıza geldiğiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Hatta ayağınızın tozuyla diyeyim. Bugün de şarkımızı yine siz seçtiniz. O şarkında da kısacık hikayesinden bahsederseniz şarkıyla kapatabiliriz programımızı yavaş yavaş. Tamam. Ben birkaç yıl önce Adatepe'de senaryo üzerine bir seminer verdim ve orada e, Telma Lewis'i anlattım. Hı -hı. Onun finali biliyorsunuz araba böyle gider ve donar. Evet. E, bu finali donan iki tane daha film vardı. Biri Bono ve Clyde, biri de Buç Kesit ve Sundance Kid. O son karesinden ötürü de Türkçe'nin e, filmin buç kesedi ve sandığınız gibi de sonsuz ölüm <gülüyor> diye çevrilmiş. Ve ben o filmi çok severim. Ve her formatta seyrettim. Ve Hase, Betamax, <gülüyor> televizyon, sinema, DVD fırsat buldukça da severim, seyrederim. E, ve o filmde de bir sahne vardır. E, Paul Newman'ın bir bisiklet <gülüyor> satın alıp. Sevgilisine gösteri yaptığı Bisikletle gösteri yaptığı bir sahne vardır ee, Orada da Raindrops Keep Falling On My Head Diye bir şarkı vardır hı hı. O şarkıya ben bayılırım Daha doğrusu o sahneyi çok seviyorum Evet. Yani şarkı da şarkı tek da başına, başına. Onun da bir sürü e, coverları yapılmış falan, Fransızcası falan bile yapılmış ama e, O hali e, Siz sorunca Neye çalalım deyince evet. Hemen onu söyledim. <gülüyor> Evet, 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm talking to the sun And I said I didn't like the way He got things done Sleeping on the job Those Raindrops are falling On my head, they keep falling But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 Cause